771 numaralı konu Hazreti Osman'ın kötü bir iş gömekte olan kişileri görmemiş olmasına şükretmesi Hazreti Osman'a birkaç kişinin kötü bir maksatla bir yere toplanmış oldukları ihbar edildi. Bunun üzerine Hazreti Osman onları suçüstü yakalayabilmek için söylenilen yere gitti. Ancak oraya vardığında adamların dağılmış olduklarını fakat yapılan kötü işin izlerinin meydanda bulunduğunu gördü. O zaman Hazreti Osman onları bu işi yaparlarken görmediğine şükretti ve bunun için de bir köle azat etti. <tık>